اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ارفع راية الانسانية العالمية اقمعوا bütün zalların, bütün zalların biraz farklı bir selamı var. İlarda, infanlarda, esaretlerde farklı. Ayrıca bunların mübarek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 Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Seset sayımızın, sağlılığınızın, takilenin küçük bir nişanetli olman üzere ruhu ruh, takile diye ve bunların aninin, hak asfabının, bütün de etfabının ve ruhlarına ayarlık verilir üzere diye. Sadece bir yerde Müslümanlara yürüme evi almak hakkında değil, haber almak da değil. Her birimiz var. Bu nedenle, bizimle görüşebileceğiniz bir yerde, o adada yaşayan bir grup vatandaşla birlikte bir yerde. İşte burada olduğu gibi bir anda Arnavutluların bir kısmı, Türklerin bir kısmı, İranlılar, İranlılar, bu rivayetlerin ilerileri. Hâlinin, râhîlerin toprağına hediye olsun, toprağın olsun diye şu içinde, bunun içinde yaşadığımız belgemini canlar ortaya koyarak düşmanlardan asker etmiş olan Fatihlerin, gazilerin, şeriflerin, mücahitlerin ve zaman zaman düşmanlar saldırdıkça koronayı savunmuş olan Hâlin askerler kurmalarına hediye olsun diye hâseten Fatih Sultan Mert'in burada mehidliye olsun diye bu bölümün medar ve ihtiyacı sahabe gücün ve tabi-i mesajidin ve, ve devriyatlar olsun diye cümle hafif ve sayısı, cümle, hasenler sayesinde ve toplanıp ibadet ettiğimiz bilim mücadelesini yaptığımız şu İskender Paşa'nın sildi İskender Paşa'nın kuruluna ve ondan sonra mücadeleyi tekrar tekrar Tanrı'nın kristalini eylemiştir evliliği çekilmiş olanlara ruhlada ve küçük bir kristal bir olsa yardım ederek bu kristal namasına gelişmek istiyorlar <gülüyor> <olanlara> ve geçmişte kurban ediyoruz <gülüyor> diye uzakta ve yarımda tüm tarih gününde başka türlü eylemçeleri ederek Allah'ın rızası kazanmak için kalkıp bu mescidere muhafız işlemleri, böyle bir <gülüyor> yuvarlık neden siz dünya ve aileleri memnun olduk. iki ve diye bir <gülüyor> parti, herkese bir klasik okuyalım. Geçmişlerimizin Birkaç defa, bir defa inanıp da aya ve işte elde bulur. Kendi bunun ilgili gelişim, devletin nasıl tahmin edersiniz? Acaba nasıl konuşulur? Nasıl konuşulur diye bir bu ibarek yok diye. Resulullah Efendimiz açılmış, okuyor. Acaba bu nasıl okurdu? Orada anılıyor ve böyle hutbe okurken ben bırak ayına vurdu. Göğüsleri kısırdı. Ve ara olsun ve teslimiyet şeklinde kabul olur ve ve şeklinde rabur. Rabur milliliği sistemlenirde sert öyle bir propagandadır. o bir direniş. Sanki o bir ordunun efendisiymiş. Yani başkomutanı, yani bir komutanı ve o orduyu hemen hareket etmek için onlar istekli onlar. Hemen başında gibi. Sanki o kimse sabbah günü diyor şimdi. Eki ordu ne yapıyorsunuz çadırlarımızda? Ne böyle geçiyorsunuz? Biraz daha nehrin saatte tarafı gümüş gibi gidiyor. Ardu bakın derken? Akşam günü bak ne böyle akşam akşam karanlıklar bir istikrarlı sürdürülemiyor. Hayatıda bir türlü düşünemediğimizler gibi böyle böyle bir bir gibi de işte, böyle bir den iki diye böyle böyle yani, gazatı, insan, da, böyle gözlerim, sardı, sesini, çizirdi, böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle işlenmesine hoş bakmak doğru değildir. Çünkü insanların gönlemedine, cahilliğine karşı rağrı Allah doğru değildir. Çünkü bunların sonucu çok iyiydi. Geçen gün, bu yılbaşı binazenlerimizde işte, hadisi şerifleri okuduk, Adal Sane Hazreti Eveli, Hak Peygamberi, elçisi Muhammed Mustafa diyor ki, hükümetikten bağlı kimseler katkillerinden donul ve maymun suretine de alacaklar. Arapları eden gövdiklerinden işledicekler. Alkış etmediklerden. Başka bir şeyde de diyor ki şiddetli keyif ve eğlenceyle gelebilecekler. Çağrıcılar elindikler. Çeşitli günahlar işletmelerinden böyle böler, Allah onların suretlerini, sihirini, maymunlara, zorunlara değiştirecek diyor. Kabirden kalkış bir insan böyle o süreçte, efendim, neden? Allah'ın aram kıldı yoktur bir şeyi, bu mursa mı da işledi, onu sildi, Aldırmaya. onun için. Onun için, daritleri bilen insanları, ve İslam'ın emirlerini ve yasaklarından haberdar olan kimseye Allah'ın âliyetini okuyup anlayan kimseleri, Resulullah'ın hadis işyerlerini okuyup dinleyip anlayan kimselerin çok şuurlu olması, çok gayretli olması lazım. Yani böyle anlatılıyor, böyle düşünülüyor ki, her iki yerde bir program seyrediliyormuş gibi, sanki bir değerlendirin dokunulmasıymış gibi, sanki bir ses, daha ve sefa ve hoşça vakit için ve gibi, sanki bir kere bir ve sahne topluluyorlar. Öncelerim, çiğneler Allah'ın i̇şte, daha Kendi bir kere de Allah'ın Nari Hazretleri'nin için şiddetli olmak lazım devam ederse la paziosu zaten aynı şeyler yine var. Yine şöyle bir şeyler Acaba benim de ben sorucu okumak Bir, bir daha Ama şu halkı inkar ve halkı itirşa başka çıktığı zaman, Kürsüye çıktığı zaman, mihraba çıktığı zaman sesini yükseltip, gözleri kızarırsan bir ordunun iknaçcısı, iknaçcısı sanki ona ele geçirmek isteyen başkanı gidip, öyle ilişkisizse, öyle bir iş darbe konulur. Hadi bu nasıl olur? Bu hatta ki, işleyen her günler dikensin. Gözlerinden, gözlerinden yararlanır. Hocamız rahmetullahi halim senin kimsin? Yani aynı, Cenab-ı Hak rasul olmalı. Tasavru kitaplarında var da bir şeydi. İşte, her acele yapmak, resul her türlü hasta panjir olmak, her acele işe gitmek, her acele çalışmak, her insan. Yani bu durumlardan daha fazla aynı alacağız. Çünkü odun tam hazır olacak. Tam odun o potasında eriyecek. Böyle olacak insanlar olur. Bocamci arkadaşlar ben yapamıyorum. Şu kürsüye zaman, şu midede çıktığı zaman. Başımızın kaldığı para cellarizmiz olması görüleceklerdi diye öyle paralarak, öyle bir kutu da bilah ederdik ki görülecekler kendi kendine bakıp görüleceklerden yaşadıkları. Demek ki haliyle de Peygamber Efendimiz'in cennetine tartışıyormuş. Demek ki haliyle de O kadar kendisi ince, kazalanmak, <gülüyor> kaza dövülecekler, parçalacaklar, asacaklar, keseceklerden de asacak, kesecek, indirilemak hiçbir şey yoksa alamış. Şuraya çıktığı zaman kimsenin cennetine bakmanın içerisinde olmaz.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 O mübariz diyor, o bedeli de bir şey şahane oldu, oldu diye konu anlatıyor. Neden? İşte Allah'ın dinini kullara öğreteceğiz onun için. Bu işe göçeklik olmaz, onun için. Çok üzülüyorum yani, işi geç kaldık falan diye. İnşallah bundan öğreteceğiz kalmayalım. Yani şu yıl da ilk tercih Müslüman'ın tenefisinde böyle şey yapmaması lazımdı bu gelenlere Yeterli değil miyiz O gün inadına hep birinci yaptığımızda, her sene yapmamız gerektiğinde, o gün nasıl ileri gidiyorum, haber mi demek istiyorlar açmamamız gerektiğinde. Şart, ilerimiz en iyi sebeple kalmamız ben bu olmayacağım den değilim. ben mutlu olmayacağım den değilim. ben mutlu olmayacağım den değilim. Hey ne, ne kedileri var ya artık. Ben sevdim toplu, ben seni özlemiyorum. Ölde dünyada ölmeyene, ölde dünyada Allah'a ölmeyene yarabbiyiz, senin evvelerin için güzel, senin yasakların benim için güzel, sen bana hiçbir Ne yasaklamışsın, <gülüyor> sen bana efendim, çaldın mı, bilmediği çaldın mı, bilmediği çaldın mı, seybetmeyi, şeyde o yazmayı ne güzel yapmışsın, tamam ya her emrin güzel, kutum da hoş, kahvım da hoş, marabım da yerinde, helalim de yerinde diye şey yapmalıyım. Söyleyecek <gülüyor> bir emrini ama az oldu belki, herkese her şey mecmuallatımıza de yazıkla, çünkü ikna da yapmalıyım. Emr-i Her Bir kişiden burada söylediğiniz zaman yetmez. Bir ocağı, bir bir ocağı, bir ocağı, bir ocağı, bir bir bütün cemaat, bütün çevresini çevirince bırakın bunu yansıyor. Bırakın bu işi, Bırakın bu şunları. Bırakın bu özellikleri. Bırakın bu şahitleri. Bırakın bu işaretleri. Teknolojisini alamıyorsunuz. Çalışmanın kendini alamıyorsunuz. Metodunu alamıyorsunuz. Rezal ettiğini alıyorsunuz. Pislikleri alıyorsunuz. İyilikler kendilerine kalıyor. Pislik ve pislik alıyorsunuz. Yağlanıyorsunuz. Bu ne bir şey maddikler var mı? Çok komik konuşmamız lazım. Allah'ın için çalışma aşk işlemi ve böyle birisi versin. Aşkı versin, cedatı ver. versin, şecalatı versin, O her yerden icra etmek ve söyleme yetkisi de görürsün. Halim dedi ki ona peygamber istediniz, böyle tutkakla böyle emanet Buradan bir de şeye geçiyorum, aklıma gelen bir başka bir şeye geçiyorum. Çok kıymetli kardeşlerimiz var. Allah babalarından, ben de hakikaten vallahi ben de evet, bir bir definde de geldim. Bilinirse böyle Efendim bu arada Trabzon'da Kızılay'dan bir şeyler yani en de bu aradan dokunmazsa abi şey Böyle şey olacaksın, babacılık olacaksın, yüksek seviyede olacaksın. Şu işi bitirin zaman, çağ ülkesi hafif anlayışa Böyle bakacaksın. Ağırca konuşmayacağım adam. Yani. Uçamıyor mu diyeceksin? Bugün nasıl yaparsın diyeceksin, gidecek olur, orada bakacak. Ya yani bu kadar bu kadar ağır mi Yarın da bunu bana kazan edersin, Niye bunu ben dersin? diyeceksin? Maalesef diye oluyor. Çünkü ben bir şey. Bizim sesimiz nasıl olacak? Yani çok kardeşlere şeyler sesleniyor, bir Yumurta da işte, yani hangi hasta koşuyorlarsa, yüksek Yani örneğin seslerin için başka bir sesi yükseliyordu, bir şey dedi. Halim dedi ya, ve Bilim de vaziyeler bir ama sakin ama ses de bir de ama güle güle ama yer bakasını bu de uygulayın derdisiyle. Camide bir zaman kimse kaşını kaldı, başını çevirin de Bir korsasından istifadı şöyle bir güle kenardan baksaya bakamazdı ona olan devletinden, yani kendisi kapamış olan devletinden uzak bir yerden böyle bir bedeli vesaire geldiği zaman meclisinden girmiş. Mesela millet girmiş, Peygamber Efendimizin o zaman başarıştı, kıtıkı, kıtıkı, kıtıkı, kıtıkı... Etaliyat iknaf endeler, karşısındaki Allah'ın Resulü'nü... O kadar kert etmiyor. Bir değbet Bir şey demedir Peygamber ama Peygamber Efendimizin bir ayça bir kültüklü kaptarı. Bir ayça mesafede. Yani bir mesafede bir ay özelik düşmanı, öndü kaptarız Peygamber o yeter harfetle gösterir yani. öyle değil, hayalında sesin öyle toplinie yaklaştıklarında haberleri bu da ortaya neden ortaklaşık tericidir. Peygamber kendi düşünmeseydi, peygamberin Bir hak mesafede düşmanın yüreği olmalı. acaba acaba Hazreti Muhammed bize tarif mi? Acaba Hazreti Muhammed bize bir şey mı? Acaba diyor, böyle olur diye özür farklar. Bu müşrikler bile benim halimi ne kadar düşünürmüşecek. Onun için Müslüman'ın güzel tarafını geçiyorlar. Efsanın her belgesi lazım. Açıyoruz, açıyoruz, evet diyoruz. Biz de, de konuşuyoruz zaman zaman. Efendim, işte Müslüman'ın güzel, iyi, hoş, efendim Müslüman'a sevdiği bilen tamam anlından sert eten. Müslüman'a sevdiğidir. Kardeşler ama bu işin seykanı bir tarafı. Bir de bu tarafı bir tarafı. Kâğıt dinidir, haramlara karşı olmak dinidir, kâğıtıra fırsat vermemek dinidir, kâğıtıra düşürken muhalefet etmek iyidir. Onlar on muhanele oluşturmuyorlar ki, haruç tutuşlarına da muhalefet ediyor. Onlar efendim saçlarının başlarını boya basarmış, biz onlar efendim bıyıklarını uzatırlarmış, sakallarını keserlermiş, siz bıyıklarını kesin sakallarını uzatırlarmış diyor. Basit şeylerde yani, Dışarıda ya, ayıp, görünümlerde bile böyle yaparken onların imanlarının, yani imansızlıklarını, bazen takipçilerini bir yere olan bir, bir şeyden de yaparsınız. O Hristiyan, o çam ağacını oraya Hz. İsa'yı çektiği diyor, şaşkın adam. Yeni dünyalar öğreniyorsun, çağrını alıyorsunmuş ama yedi gözle değil mi? Çocuklar fakat etiyorsun, eğer yeşilizse bütün Hatta o seni aldatıyor O sana ilmi inancının gereğini yaparkılıyor. O sana aynı nedenlik inancını kız kız biliyor. Bizim mendiksler yaşadık Bir grup bu, yerinde elektrik tesisatı bölge kurulumu sürecinde belirtilen frase güzel, teknik denetim içindeyiz. Bu öyle bir işlerini yapan, cihazlarınından tadilat incelemesi yapar bir yere çağrılır bu şeyler. tabii denetimler, ortak yerler, ortak eski bir İçeri kemişler, bir masa kurmuşlar. Şimdi arkadaşmış var ama kendilerinden eğleniyor. Efendim, masanın her tarafına gidilmişlerdiler. Ondan sonra evin hanımın, argumentların sahibi, başka yerine suyandı demiş. Yemişliğe, üstünde bir taraftan. Yer yara baş <gülüyor> evin kızıyla yan yana düştü diyor. Şimdi bizim arkadaşlarla bir kendisine soru kız diyor. Kızıyor. Ben de evlenmemizde duruyor. Evli mi diyor. E, evliyim de de demiş. Bizim işlemmeyiz, evliyim demiş. Eşinizin köşenlik var Eşinizin mı var demiş. Eşinizin köşenlik var mı var demiş. Ardından görebilir miyiz demiş. Peki demiş. Yanındaki evi görüyorum Çünkü çıkartmış mühendis. Açmış, gelinliğini göstermiş, gelinliğini göstermiş de. Yani. Daha bak, gelinliği böyle yan yana ve böyle korkular, korkuyorlar, bozmuyorlar, resim çekiyorlar de resim çekiyorlar ve i̇şte. de resim çekiyorlar. göstermiş. Fransız fakatlarının kızı bu resmi görünce, aaaa! Bir de hayırlı midası salmış altına, aaaa! Bir de bir şey niye ediyorsun? Siz demiş, böyle mi elinde böyle mi giymişsiniz, <Gülüyor> elinden böyle mi giymişsiniz, böyle beyaz mı giymişsiniz, böyle tüyünü doğaçlıktan böyle? Bu bizim kilise kıyafetimiz bu bizim tüyüne girerken, efendim abladın ya da nikaha giderken giymiş kilise kıyafetimiz. O zamana kadar, onu ben birkaç defa daha, daha da söyledim, bu muhtemelen takip edin ama şimdi yılbaşında, çünkü yıl gün, daha de, gencelerde derneği yaparlar, daha şimdiye uyanmamışlardır, yani, uyanmamışlardır. Bugün gibi sıcağı sıcağına O zamana kadar hiç fark değiliz, çünkü bizizliğinin nesilin değişikliği, nesiller gerçeği aradan değişti. Hiç tahmin edeyim, yani gelin diktir, beyaz olur, beyaz olup, beyaz olup, hiç farkına varmamışım. Bu hazırlayı, bu mühendis arkadaş anlattırınca düşünün, aha, gelin nasıl olurdu? Size de düşünün bakalım. Biz de gelin, azlı kumlu olurdu muhtemelen kardeşim? Azlı kumlu gelin değil miydi? Masamlarda şeylerde, azlı kumlu gelindi. Gelin, <gülüyor> Başarıda hemen bir i̇şte başı altından görebilecek bir şey yapardı. Hep olmaz. Ben de bir aslında şey, yapmıyorum Onun üstüne, değil başka bir şey gelendi. Onun üstüne bir al, al bir kırmızı ve ilgilenen bir örgü örgü. Bir yüzü şey, görüldüğünüzde, her tarafı kapalı. O al, örgü bir küçük ya, tullu olup bir sürüklü. Az da gelin. Böyle bir Elinden çıkarken bir daha sonra çarptan gelirlerdi. Ama çektiklerdi, şey iş güldü vesaire görülmez, anasının çıkıyor, öbür çıkıyor, hiç bir ev görünmez. Bir şey parasa çarptı, anasının babasının köşe önlerine, yenilemez ki o parasa çarptı, çocuk her yer <gülüyor> paraya alırdı, konca törenlerdi, gelip geçer giderdi. Her dediğin dikkatini, geçer giderlerdi. Şimdi, biz ufyanın demana kadar kalktığı ve durdu nasıl oldu da beyaz oldu? Nasıl oldu da tül duvarında oldu? Nasıl oldu da derdelerde de saçını, nasıl oldu? Nasıl oldu dünyaktan sonra kaldı kalbiyatı, yürek'i geçirip etmesi adet haline gelmeyi? Hristiyanlar sindirimizi kandırdı muhtemelen kardeşlerim. Koca bir yeri kandırdılar. Kendilerini, özgürler, aletlerini bize de yurtturdular, yurttuğunun farkı da çözeymiştir. Yurtturdular, kendi düğününü de bizim adımızda, kendilerinin özgürlerini getirdiler. Kendi tarzları da Evet, bizde işte oyun vardı, seyrenin oyunu vardı, bilmem, kolonluk var, vardı, bilmem, halay vardı, ünlü vardı, bunu vardı, bilmem. Onu değiştirdiler, kendi dersini getirdiler. Bizim alın budur gelinliği değiştirdiler, kendi beyaz meyilliklerini getirdiler. Bizim el sıkıştığımızı getirdiler, kendi el sıkıştığımızı getirdiler. Bizim oturma kastımızı değiştirdiler, kendilerini getirdiler. Farkına, varmadan bizi kendilerine elimizde ettiler. Şimdi artık biz yılbaşında bağırıyoruz ki, ey bu kavramızlar, ey akılsızlar, aklımız başında toplayın, nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsun? Allah'ın <gülüyor> adresinden bu kadar böyle acele değil de. Cehennem'e gönlendirilmek için ne ya mesele böyle? Allah'tan korkular mısınız falan diyorum ama adam 60 yıl çalışmış, yüz yıl çalışmış, burada okullar kurulmuş, işçilerden vazifelendirilmiş, mecmualar çıkartmış, közemeler yapmış, seni belli etmiş. Hani biz ne deriz? Yani, Yollar hepsi ona çarptı, bende et. Bir gelişti buna, bende et. Ne demek yani? demek Bunlar hepsi de Hiç farklı olmadan, ceketimiz onları ceketlidir. Her istersen burada, istersen ünitler al, istersen ünit emekler al. Istersen, al. aynı İster mutlaka sıraşın, istersen, i̇stersen ünitle sıraşın, <gülüyor> Evet, nasıl o sakallar gidecek bunun üzerinden, kazanacak gidecek, bıyımdan tıraşlanacak. Nasıl olsa şeyimiz hiç farkı yok. Ayakkabı oradan alabilirsiniz, sizden alabilirsiniz, fark etmez. Bizim ayakkabımız farklıyor, gömleğimiz bile Bir direnç gömleği vardı. O başkası, yani şimdi ciddiğimiz. Bir de vardı, başka türlü. bir Bir dizimizden bakışımız, şeklimiz vardı, o değişiklik. Efendim, başkası bir yani ne varsa, bir kardeşlerim, bir milletki, tüm eserlikler tezervatıyla, kül tüm değiştirdiler de, yüttük bizi. Hazırı montayı yüttük, yüttük. Şimdi şükürlerle şükürler çıkmak istemiyorum. Değilmiş oluruz. Onda ise yüttük, karnına gittikler kanca, sen nasıl çırpındıysan bayılacaksın. Kendinden evet, içileceksin, tavaya gireceksin, çıldır çıldır, çıldıracaksın, ondan zorunlusu Allah'ın bize gayret, kuvvet ver, <gülüyor> Dünyada böyle bakmak da iyi. Evet, Allah'ın yolu kadar karşılık Allah'ın pekini durmayar, Allah'a ahsiye o kadar günahlara dalar, Allah efendim, gazabını Bu Dünyada da bu. O zaman, yesin için. Bu kez arasında kalmayacak, de sebebi azaba okumuştur. Anlattıkları biraz daha farklı şeyler. İndirte abone. Bu ara şu bir kişinin, bir tane insan çıkarıyor. Bizim bu kadar çok sevilen haberler var ki, bir şeyler anlatmaya bir tane insan çıkarıyor. Peki ya bu gençlerin yapamadığı, sadece bizim. Dünya e, arkadaşlar, demiş, denemek isterlerken, gecelerinde çünkü çiftliklerin başlıyorsunuz. Yani, şu, yani, şu, yani, şu, yani, şu, yani hani, olmuyor mu? Yani, siz kibar bir yere gidiyorsunuz. <gülüyor> Demişti, hayır, sordum. Ben onu benim yüzde yirmi beş artıyor demiş. Yüzde yirmi beş diyelim artıyor demiş. Böyle çiftliklerin meseleni bastırma, bütün ha. <gülüyor> böyle şeyler, o o çelaklar, o, şey bir aldım, o bir servis alamamış etrafına böyle böyle şey Bir etenli bir böyle, böyle bir aşşicisi, bir bir aşşicisi, bir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 ne olur ne Kapıdan girerdim Sınır ben, Hava değişti. Bir arkadaşım çıkacak mı diyor diyor. Vallahi diyor. Hocam diyor. Türk yemin. Sınır çıkacak mı hava değişir. Çünkü madenin hava değişir. Kesin diyor. Elimizde <gülüyoruz> tersten oluyor. Yani tabii mimar olun, mimar olun, havasında bit, mimar bu yanları bırakacağız, ciddi insan olacağız, Allah'a az kurul olacağız. Allah'a esas bir bilen insan olacağız. Kari olacağız, Bu bir, bir şey bir şey şey Bu memleketi ne Bu mefketine demiştim, yüzde bir Yüzde bir. Belki daha fazla. bilmiyorum. Yani çok az. Böyle daha ama bizim evlemlerimiz Bizim ektatın çoluk cüzdürlüğü nazarını Onun için hepimizi bir böyle düştürebiliriz. Yani herkesin kendi başına cevher olması lazım. Çevresinde böyle gayet bir çalışması lazım. Bunu böyle diyebilir miyiz? Kâh-ı İdâhtatada yâhde minu âlâ. Kâh-ı İdâhtatada yâhde Eğerler söz olarak ifade edemediğimiz farkta bu ve diğer dinamikler zaman yani bilince dayanmaktadır. Şayet o ne olursa olsun yani bilince dayanmakta ya kardeş bu bakılıyor filan da aslında o bir böyle çıkar der bu bir irameler. Evlasa kısa bir ibayette de mutlu olduğu zaman bir mızrak bir veya bir asa üzerine dayanarak bir ilan ederdi diye bildiriyor. Bu asa yeniden de devamlı bir şey bu mızraklar içerdi. Yani, bir şey, asayi, dolaşması bu insanın efendim, gezerken o da bir şey tekrar alır. Demek ki, ya kısa gibi bir şey ya da bir asa bastonu ama bunu değil başlangıçta böyle bir şeye dayanarak bu tehlikeyi arz ederdik. Kâhînînâ şatapacılır, şatapacılır, şatapacılır, tekrâdez, güzük ömürlüğe harak yani bir kadına nikâhdan tacip zaman ona derdi yemek kazası konular hatırlatılması gerekir. Yani konulan karar oldu. İlham, oldu bir karar olduğu kadar yemekle yemek alakalı olduğu verilir. Böyle bir kaza var. büyük yemek şey. Evlerde evlerde geçiyor tabii, müşteriden de doğru Ya bol bol tüketirler, yemekler. Ve kahvaltılar. var kâh bir daşar da da erim de der da destekler eten evredir. A'des-fakâ-ver-qâd-i-te'ham-ne'a-bi-hâ-hâ. Peygamber Efendimiz söyledi, de, bir kişi müracaat etti de, o da ona ayet dedi olumsuz cevap aldı mı? Peygamber Efendimiz <Gülüyor> bir daha ısrar etmedi. Nitekim içerisinde böyle bir kadının nikahına takip oldu, o da bir fahane söyleyerek kabul etmedi. sonra da en ben görüyorum diyemeden görmeyeceğim ama o zaman peygamadan önce sade var biz kendinden başarılı Yani başka bir kimseler, yani belki tamam ama diye yani bir şekilde bir defa şey yapıyor, ondan sonra bu bizim bir çare olacak arkadaşlarımıza inandık. Böyle bir şey olabilir. Yani, bir şeyler bu kadar Tabii ararken, ararken, olsa, olsa, olan şeyler, inder yani basın imzazı olacak. İkler olarak imzazı olduğumuz <gülüyor> Şimdi geliyoruz, o ilk okuduğum e, hani bu çıktığı zaman göğüs yapıldığında sesli bir şeyden bir Onun hatırlatmak, hatırlatmak istedim. Öbür halbiseyi, öbür mimaride bir kâh i lâh kâh yâh i sâh en Yenen nafsi ve Ekrem'in nafsi daha A'ken ve Sa'ken. Hakikaten Ayşe Vakilimizde İmnaslar tepki varmıştır. Peygamber Sa'da Allah-u Sa'da bir baş başa Yani evine geldiği zaman bir şey yoksa geldiği zaman nasıl olurdu? Yani en Yenen nafsi insanların en yumuşak en üstte en belirgin en söz hecesinde kadar adresi olurdu ve ekrem adına bir imza en önemli. En üstte en belirgin en üstten en, en takipçisi olurdu. <gülüyor> daha güleç yürüdü, ve tebessümlü. Ama daha halken, ben de daha tahtı içe tahammül, mubayara ve istifade sözüyle gelen şey çok güzel. Çok güzeldi. En çok güzelisi. Onun için evindeki eee bu şey diye bir konu var. Elhamdülillah. Bu da şunu İnsanların en büyük arzusu. Tabii her var ama yeniden katmanını en görevliği Çok güzel. Çok gümücü yani bir vatandaş hakkında ilgileniyor. Çok gülenci bir yani. Çok gülenci durumda, çok Yani herkes çok ilgili Çünkü sen ne kadar bilgeliğin varsa, düşünceleriyle durursan ne bir gücün yok Ne vardır bir şeyin olursa işini çıkarıyor bu adam çünkü aramıma hoşuma gidiyor gerçekten. En, en içindir, bir yüzük çünkü Yani şadet, şeyi, işe gider. O yüzden ben sadece, en yumuşak, en asil, en hassin, en güzel mücevheri, güvenilir olacak. Neden? ben öyle bir şey olmaz. Beni daha fazla Öyle Zaten kağıt gönderdiler de, e, bir yere bazı derken, İslam'da sağlıklı görmek var bir kadının serdeşliğinden, yuvayı bozacak diye bir şey zorluklar meydana gittirmesinden, bir kişiye girmesinden şey korkarsan işlemeler olacak diye o zaman vurabilirsiniz diye. Ayetliğine gittiriyor. Tamam. Böyle şey. Tamam ama kadın serkeş olursa, huysuz olursa söz günlerinde olur, tıkala geçiyor için. Peygamber s. Allah'a öfese hiç vurmadık. Paskörcü. Peygamber s. Allah'a öfese de benzemelerin. bir arasında hiçbir şey hatta anımı bırak, hani bizim müminler de anası olan, zevgahlı tarihattık Hizmetin için gelmiş olan ne söyleyememez, diyor. Biz hepinizde ne yapmak bir kişi bana niçin böyle yaptı bile demeziz. Ama ha, evladım, hani sen bizim hizmetimizdesin, böyle iş mi diye böyle yaptın ben? çok gülent derdi yani, yanımda birisinin çalıştığı var, Ondan sonra iş indirir, kırkocu indirir, kırk, kırk, kırk, kırk, <gülüyor> Kahretsinler, bilmem der, bizimle der, bizimle der. Bizimle görünmüş oluyorlar, başalarım der, başalarım demediler. Ne yani Biz 8 yani, yanında çalışıyor ama niye bunu böyle yaptın? Ya bunu bile değil. O kadar önemli bizim. numara, ne yapalım? Böyle yapacağız. En sevdiğim adam, Bunları yani, diyeceğim. Ama bu farklı bir modun biri. Ama her sora kim kacıbilecekler, kacıbileceğimizden farklı bir anda diye, Nihayet oldular ki her bankede, her mahallede, kişinin yanında bir, bir şey diyecekler, FKF sallallahu aleyvendememizden çocuk akışlarsan, neden yani o sırada, işte bu çocuk, kendi çocuğumuzdur, işte kaçırılmış, bunu bize ver. Dedi ki, ikinci tercihleri, terörlüklerini istedikten sonra, ben ona hiç iyiyemeyiz. Sorun, kendimizi ikinci tercih ne gidemeyelim, bir dedim. gittiler, en azıralıya bakmakta, babasını düşündü, ancak babası gitti dediler, evvel hadi gel. ben de sebebi, Yapabiliyor musun? Sekizme yanında çalıştırdık, gitmeden. Anasının babasının yanında gitmeyecek, hemen kendine kalmayan, biliyor musun? İşte senin anlığında suldu. Olma kadarımda kalın Resulatı. Kadın içi gelsin köşe, ana kapsın. Bağırırsın, çağırırsın, yemeğimi Niye burada oldu? Niye hazır olmadı?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 Yarın insanlar yedirmeden kaçacak, yedir yer ve yedir bu intefik ve ümmiziz, ve dediyiz, ve sahibiz, ve beniyiz. Bizim bizim yedirme dediğimiz şey, ünlüğün. o gün, o kıyamet gününde, o hesap zamanında kişi kardeşinden kaçacak. Ama bu görmeseniz görmesin, aklını ister. Yani şu zaman şöyle yapmışız böyle vurmuştuk, böyle yapmıştık. almıştık, böyle bir şey yapmıştık. <gülüyor> ve ümmidiyle evliliye, <gülüyor> karasından ve babasından Ona <gülüyor> evlilik <geldiği gülüyor> yapmadım. Uyuncu üzerinde çok haklı var, fırt fırt taşıma çalışacak aklını ister diye. Ve saniyede bir de evliliye karasından, çoluk kaçacak. Herkes tespihet ürünler kaçıcak oyun eder, hesa alın korkusundan, gelir benden hakkını ister, bakatlamıştım, ölmüştüm, hakkını yemiştim, mirasını daf etmiştim, Efendim, iyi bakmamıştım, haklından nihayet etmemiştim, yüzünü güldüm, ölmüştüm, kalıbıyor ki zaman hiç bir tane evet, ne kadar iyi duruyorlarsa, ne kadar çevriliyorsa, iki tane farklılar görüleceğiz. Gelişen iki her şey iki diye iki tane Şu anda bilmiyorum çünkü adam böyle ama ailede yiyecek. Şimdi i̇şte bizim bildiğimizde var. Abi nasıl Fazla amcası Efe. Efe Hanım, adamlar için duramaz. Yene bir iyi bir Allah kendisine de rahmet eylesin. Yani amcasını sokağın köşesinde görse, korkusundan altına kaçırır çıkarsın. <gülüyor> Böyle korkmuş amcası. Bir daha geldi. Bir zaman geldi buradan geldi, bunlar böyle duymuyor duymuyor. Bana bana şu bir zaman geldi öyle şey gösterdi. Ya, o arabanın karşısında bu küçük yeğeni. Hadi şu benim evlenmeye evlenme zamanı nasıl olabilir ki bu senin doğduğun gün? O yalvarıyor birini. O da diyor ki, ben yani, derken içinde bir ateş var diye sarlandık her şey tam Ondan dolayı haklarını helal etmez. Soru yapamadığımı isteyeceğim. İster. İster. <gülüyor> Hak sahipleri başkası düşünce yeminir ister. Onun için kimsenin haksını lazım. Yani bir şey yok. Yar ol, var olmamak. <gülüyor> yani dost, o kimseye yük olma, kimsenin haksını yememesi. Asıl kurulardır, asıl şey yok. Kalitlerden <gülüyor> memnun olduk, çocuğun sefer meksin yani kendini veren adamı bitsem, olsun. Yani hesabı da kimlerle hayatta beşeri adam kalanını bozduysa, herkes senden bir olsun. Mesulullah'ın böyleydi. Aferin, bağışlayın, yumuşak bir iş, bir eve. Tatlı hareket ederdi, eve girdiği zaman Hı. insanların en gerekçesi olurdu. Tepeki durabilir miyiz? Kendi hocamın önüne eğip bölünse siz de, başımın, de, bölümse, ben, biz, nasıl olur diye hayatını, başka bir durum içeride kendi kendimize düşünürüz ama baktık, evine gelmesine gelmesin. Yediren genelisinde hocamsa hocam için hocam, damadım. Rahatsız dağıtlar evin içinde son derece son derece son derece sahnesi. Son derece meslebi ederdi, güneş yüzü gibi. Şöyle bir köşe bayışına yüzünden bir köşesine otobüldü. Elginç şöyle ahiyel olarak gözle var. Güneş gibi parma güneş gibi. Herkes bak şehzade başlarına kadar belediye sarılarının yanlarına kadar cendalitesiyle trafikat. Oralara kadar. Esnaf başkasının yanında genel genel asker, da genelde başkasının da İmamoğlu'na öyle. Her arası bir imancı gelen bir evde ömür geçir olsun, benim sana halka kalkamazsın. İşte Aşağı üzerinden yazmış, Türkçe'ye yazmışlar, bir şey, güzel birisi şey. yazıyor ki yarın da dolduğun zamanlar. Sen azabedin, güler bir ağrı. Biz de gülen ömür geçir ki olsun, sana, sande, halka bakar. <gülüyor> bana şu, Hani doğduğunuz zamanı, doğduğunuz saatleri hatırlıyor musunuz? Ne yaptı? Bir şey bilmez. Zamanında, hakikaten başkalarına anlatmışlar şey diyeyim. hatırlıyor musun? Sen alıyordun, herkes bilmiyordu. Ya yani, benim çocuğum dünyaya geldi. Maşallah CHK'ye bağlı ama çatıcı bir mucikak bağlı. ya. Herkes böyle içine şey yapıyordu. Şey Üçeliyordu, yani, Sen alıyordun. Onlar diyorlar. <gülüyor> Şahin Öyle öbür bir şey, öyle güzel işler yaptı, öyle güzel bir şey oldu. öyle tatlı bir şey ki sen öbürünü sabah, her gün gül hata alırsın. Yapabiliyor muyum? Yani sen, sen aile de güle ne demek? Allah'a rahmetine elini sütmekle. Öbüründen almış. <gülüyor> cennetteki makamlarını göreceğiz. Efendim, cennetteki hikâldeki bir gireceğiz. O zaman şöyle söyleyeceğim. bu şişeğindeki şişeğine giden. Cennat ve gider. Gider. Güler, güler, güler, güler, güler, güler. Gider. Gider. Gider. Arkada Niye aramıyor? Yani böyle bir şarkı, böyle bir güzel, böyle bir tutar Böyle bir iyi şarkı, böyle bir insanlara eyle dikântı. Yapıldırlar <gülüyor> böyle. <gülüyor> Yapamazsan, yapamazsan, İslam'da istifade edeceğim ama istifade olamazsın. Yapmazsa ulaşırsın, başka çaresi yok. Yani bir memuriyet ben bugün becerim görürsün, istifadeye gitsin ben bugün becerim yaparsın gitsin gitsin o da senin. Artık bir taraftan yaptı ama o mevcut. Bu, bu memuniyet bu öyle bir memuniyet ki bu gayet, bu müslümanlık mecburuzdur. <gülüyor> Eğer bu konuda daha kadar Eğer bu konuda daha çok Eğer bu mutlaka daha çok istediği şekilde işbirliğe göre düzenlemeliyiz. İmimizle mecbur da olur olmaz karlı olacak. Bu arada muhabirlerin de kadar her şey yapmıyor olur. Başlıyoruz. İstihbaratları kaç farkli kurtuluş yolu hayal edebilir Yaşıyorsun, bu imtihada mutlaka başarmak zorundasın. Niye mutlaka başarmak zorundasın? İtmanı yok. Bu imtihada ihtimali yok. Sınıfta kalıp bir daha gelmek yok. İmtihanı kaybettikçe evvel ediyorsun, evet, Şakası yok işte. Onun evet. için Peygamber Efendimiz diyor ki, benim dünyada ne işim var diyor Peygamber Sen bir ağaçı görmesin, gölgelerden bir yol gibi bir yol gibi bir de, ah, gölgelerini Cevra'yı da istenen para edilmiyor. Ya Resulallah, Allah'ın daha razı etleri isterler. Şimdi karşımdaki bir daha sonra, İstemem yarabbim. Evet. İstemem yarabbim. Dünya sizle şey. Biz de dünyaya dağmışız, sarılmışız. Biz de elimizden atmak <gülüyor> için değerlendiriyoruz. Yardakta komuni ile yaslayabiliriz. Kucaktayın tehlikesi, öyle yaslayabiliriz. Ben ya, sana genel yok, onunla uyuyacak. Dünyaya görebilmemişiz yani, ahireti unutmuşuz, i̇şte makuluları beklemişiz, kafirleri örnek almışlar, tepeden tepnağı göndürmüşler, atlatmışlar, uyurmuşlar, şaşırmışlar, sağlıkmışlar, kendilerini de arkadaş mı bu adamda? Şeyler arıyor, şeyten bir insan doyuyor ve geldi mi sızlar, ahireten ta iken korku pek eder. çok yaşlı bir ölçtüğünü güler. İyi ki bundan anladık. Cennetlerde kadar eteklerimiz hala burada rahat etmem. Cennetlerde söylerdik ki bir perde vardır, ondan sonra benim için öyle bir süper karar. Ya Rabbi sen hakikate Allah'ın Şeyh'at-ı Röjim vizâdâ e-rakâb-el-hâzübînlâ hâzübînlâ ve ve ve Bu aşağıda ben dört tane bari eserif, şeyi anlatıyor. Peygamber <gülüyor> Akbûl'e destekli için, ihtiyaçlarını gidenmek için şerefatın ne dualar ettiğini anlatıyor. Efezler her terzifini yapıveriyor. Eğer arkadaşımız büyük bir çıkarken, aramızda birileri çıkarken tabi, yani edemeyen bir şeylerle ilgilen, o vakit aramızdan büyük bir fark olmuyor, değil mi? İkincisi, eğer arkadaşımız yüzlerce ilerle, derdi o bir dua edeceğiz. Şimdi nasıl olur ki? Evet, çünkü benimle konuşuyor, evet, evet. Benimle sanırsana, senin adından yararlıya, yüzmeye değillerdi. Şimdi bu konu ne demek? Konuş, evet, çünkü hoşlanılmayan daha hoş şey kokusudur. Yani hoş Eğer sözlü koku, yani Hubs'un selam mesela, selamın ne demek, kükürlüyor. Hoş olmayan, sürdü olur, olur yani. yani hubs'un selam kubusu evet. yani, Hub'su, mesela, kubus'un selam mesela, her ne demek, kükürlüyor. Efendim, hubs'un baatı yemeğin selamı desek, şimdi zarar veriyor. geliyor. Her şeyin boş şey olmayan, efendim, fena olan kişiler, geldiler, Ise işte ise, cisim gibi efendim, deneyim, maddeler, cis olan şeyler ederler. Peygamber Efendimiz, yani hoş olmayan her şeyden ve cis olan maddelerden onlara ulaşmakta, kebberlerden, sanat vermekte bir şey oluyor. Bismillah, Allah'ın ve İddiye, ya, yani, Eûl, ve Bu bir duası. Efendim, Kardeşler de sefer'e kadar yakara yazmışlar. Bazen şeye girerken, yüzler'e girerken, yağ ey girel sahibat Allah. Yani, efendim, Allah s. Hz. Efendimiz'in sıfatını düşünerek, evet, böylece, e, şey yapıyor, yağ çelişlerine bazen, ee, şöyle derdi, şey Allah'ın evliliği evliliği kendine, biz sizi, sizin sayesinde, biz hiç ne yapabiliriz? Bu var. Demek çeşitli şekillerde, nasıl aklına uygulamışlıyorsa, çeşitli şekillerde yola ederek, Allah'a sığınarak ödedici bir Buradaki varlada şu şey oluyor, yarattı ben sana efendim, ee, her türkün içinden, buradan, buradan, şeylerden ve inanamış değil bulabileceğimiz şeylerden ve kovulmuş şeylerden zararsızdır. Yani her ne bir şeyler söz bir şey olmuyor. İki durum var. kadar bir fakat bu da büyük bir manasına geliyor. Yani inicia zaman, yenili zaman saygınlarıdır. Etkinimiz ne bir şey inşa bu kadar ve başından övülen. それで jos gave al per electe bir şakiler scores yani sayunga sayungan ofdoldatik dua That she스�lest Kâhet inferleg para workout bune it gideceb devam et bu tukiye Apps'ı Sesif Hâès en mutfesel şeyfâhı diğer Müslümanlar yani, e, sana her sebep ile bir an borularından başlamadığım yemeyecek şeyden daha sana. Ben Ve her örneği bir varlığından çıkarken eğer ki Allah bir anda kainatte ve her saat bir piyek olacak kuru ve her saat ve onların ayrıca kuvvetini içimde bıraktıran ve cezalarla cezalarından beni kurtaran Allah'ın adı ile düşünmeden çıktığı zaman ben böyle bir hayalde tekrarca yani, insan ne dediğine nasıl incelediğime onu şöyle açıklamak o kadar özel evet, bir o kadar bir konu, o kadar özel bir konu, o kadar özel bir konu, o kadar o kadar özel bir konu, bir konu, o kadar özel bir konu, o kadar özel bir konu, o bir konu, o kadar özel bir konu, o kadar özel bir Yeni şeyi yeme geliyoruz her günleri... Ramazan içindeki bir şey gibi <gülüyor> <gülüyor> yani bir hisle bu gece akşam yemeğinde bir gün geliyor... sevdiğim açıyoruz, sonra. Bu kuvvetle yediği şeyler. Bana bu yediği şeyin eserini tasdına kuvvetini içinde bırakan ve bana yer yeme cezasından da beni kurtarak alana hak her zaman söylediğim gibi bir kerelerde sırf bugün geldiği kardeşlerimiz vardır. Onlar duysun diye Eğer Eyvallah ee, hepinizi görüyorsunuz. Hazreti kardeşlerimiz. Her anında, her aninde, Allah'ın doğada, Allah'ın hissetmekte, Allah'ın dünyasında, Allah'ın hiç icabeti. Her anında görüyorsunuz. Biz giderken, ve küçüklerden çiftliğinizde şeytanlar şeyden korkun diye gidiyor. Riyade Allah'a diyor. Allah'ı için izah edip de temiz olmak başını örtüyor. Yani gayet temizlik kutusunda o devirdeki insanların bilmesinin mümkün olduğunu içerisinde vahiy geldiği olacak vahşikarlıkta. Son derece her şeyin temizliğine dikkat edelim. de son derece dikkat Son 20. yüzyıldayız. Aleyhissel Petrolopat Efendimiz'in açıkçası gibi yani, bir şey Yani ayağında tozluk olacak maalesef yok. Şimdi yüzyıldan adımlar küsü varkenler bir şey yapmışlar. Tüm araçları bir şey. Erkek gelicek orada küçük herkesi yapacak. Oraya bir dayandığı zaman şampılı tutup görürsünüz ve şeyden ve arazına bir sıçracıyorlar. Yani bir şey çirkin, uzun içindeydi. Süleyman Hicabi'nin bilmiyormuş yüz numaralı bitirilmiş. Ejda böyle güzel yapmış ki, yüz numaranın altı geniş bir kadar yapmış. Orası delik yapmış, hiçbir şey şey yapmıyor. Şimdi hafif ederseniz kadınlar, sanıyorum ki, çok dikkat edin diye söylüyorum bu Kerem kardeşlerim, bu biz devrende olan yüz numaralarda yüz karısı baştan berbat ediyorlardır. Muhakkak çünkü giden kişinin ne mesafede şereme kalk edin bakalım. Öyle. Taşın şeklini öyle değiştirmek lazım. Taşın yani yüzüne bir şey, bir şey damlası ama dışarı. E, Damlamayın da dışarı mı? O, o zaman o dışarıdışıının yüzüne göre büyük öyle sıçralım. Öteye giden o pislik, o idrar parçası, insanın saçlarına <gülüyor> dolaşabilirler, o adam, o karısı olamadır, az mıdır? Çok önemli yani. Yüzlüman olarak yüzüm dikkat edin. Yüzlüman olarak dikkat edin. Yüzlüman olarak yüz kastesini, büyük kastesini yaparken, diğerleri bir şey sıçramamasına dikkat edin. Sıçırarsa olmaz. Birisi kapıda adam görüyordu da gitti Peygamberlerimiz. Savunmalarını yani azar görüyor. Birisi bilgileri sözlü şekilde dediğimiz, size bir kumar istemekten başka bir şey yok. Yani bir karakterin azar görüyor bak. Azar görüyor, azar Onun için bu işi istediniz. Yüz maaş adam, paltolu var içinde, paltolu desteklerini değmesin diye e, derdim, Olazı çünkü bir iki ayağını açıyor, aşağı aşağıya Her evveli, her evveli daha başlıyor, başka vaktumuzu, bu aşağıya salıverdiği için tablilerini ıslatıyor, kaşalarını ıslatıyor, pantolonunu giyiyor, başka şeyleri olmaz ki. Erginler böyle yapıyor, kadınlar, kadınlar da olmaz. Kadınların bundan dikkat etmesi lazım, erginlerinde de gelin. Yani. Ancak işin şu, bir biz bir de çıkamayacak bir bir dumanı taşıdım öyle yaparsınız, nasıl yaparsınız, görüceksiniz, çaresini duyacaksınız, ona dikkat et. Öyle yukarıdan, yüksekilerden savurmak olmasın. Bunu böyle yaptığı zaman ise hafız aldığınızda böyle bir şeye girip bakabiliriz. Adetten zaten eee kendisi arasında bir devre olur. O da bir için de ama bir sürü başka bir devirler gösterir. Her yer O da bir tane düşük başleyemezse olmazsa şey şey yer gelmiyormuşsa, etki olmazsa, bir temiz olmazsa, o zaman tamamı orlarız. Hızlıya göre. Konu bana uğraşır. İbadeti, tatlı yordasın. Vevgalamadım hocam. hocam. Tesbihimden, evvelim hocam. Abdestten geliştireceksin. Abdestten bile dikkat edemiyorsun. Abdest aldık sanıyorsun. Kendini abdestli yani. Efendim, böyle sürelerine Çok gelirdi. Çok Çok dikkat Hatta eminimizin mesela aralığında böyle şey yaptığınızda hiç şey bulamazdı kimsede örter bir yani mütaharını bir Yok ederdi yani. Hiç bir şey e, namoş eser baktığında görülmezse bu devirde o işte herhalde biz bu devirlerden çok daha iyi geldi, Çok daha iyi sevdi. şimdi yeminler bu her türlü ihtiyacı bulmuş. Muhtemem bu bir topluluğun, medeniyetini seviyesi yüz numara bölümünde bölümünde. Yemin bu toplumda Almanya'yıza kutuyoruz, onu da araya tekstilini gördüm, bu tekstililerde. Orada medeniyet var mı? Orada da yok. Orada da yok. Doğalda kresimlerden doldurmuş, doldurmuş. Hatta işte, böyle bir mecmarlı şey yaparsın. Kuyru numarayı yazdıktan, <gülüyor> Çeşitli şeyler koyuyor yazmış. Yani işte insanın ne kadar şişenli olur. Bak Peygamber Efendimiz'in numaraya girerken, Şehirlerde projemiz geliyor. Neden şehirlerde? baskın ne desinler, ne yazılar, ne reklam ne adresler ne bilgiler ne, neler neler. neler. Ne, ne, ne, ne açacaklar da hiç düşünmüyorsunlar. Bu milyonluk, yani grup ya bu kadar, o kadar çok kişiye almanya'da, Almancılar böyle de Bizim biz Müslümanız ama bizim Müslüman olanlar Müslümanlar gelecek diyor mu ki bizim Müslümanları toplumları şimdi gelecek doğru yani babasından dedesine üzerinde biraz Müslümanlık ulaşıyor, kalmış insanlar yoksa hepizim Müslümanlık bilmediği kalmış dişi dişer toplumlar veya namaz kılmaz kalmış toplumlar camiye giderler kol gibi şeyler her yerde karşı ne biçim Müslümanlarsın? Yani gökken bir yerden geçirdi, deminlerden yakaladı, ormandan balıcılarla tuttu, burda geçirdi, kafesi geçir. ne işin bakar mısın? işte böyle her şeye, güvenize, şey sığındırmak, bir günler bize, bir de, bir de Kâbe-Günat da, evet, Akar'ın mescid'e, mescid'e bilmiyordum, hala suay vermiş. Şimdi on, on, on, yani iki mescidle indirelim diye bir sayfamda başlardaki şeyler okuyacağım bilimlerine. Mescid'de mesela Mescid'de fâk, tevk-ü b'lâdî alî ve b'lâdî ve sultan-ı yine şeytanın ödülü. Fâd-i b'lâ, fâd-i b'lâdî, fâd-i b'lâdî, fâd-i b'lâdî, fâd-i b'lâdî, fâd-i b'lâdî, fâdî b'lâdî, Başka dualar da var. Görüyorsunuz, 100 numaraya girerken de geçen haftada bazı dualar okumuştum. Bu haftada kaç duayı, 25-25'e 100 numaraya girerken çeşitli şekillerde dua etmiştim. Ben yüklüğüne göre, zavahına göre hatta giren şekilde dua ediyorum. Mescid'e de çeşitli dualar var. Şimdi bir Şöyle, Eud-i i̇zhar Ve Reis-i Ve sultan yedir, yedir, yedir. Yine her ağrı projeyi girebilecek bu doğal, bu olduğu Ve kadar gider, kadar gider ki hafıza bilgisayar veremiyoruz. Peygamber efendim böyle doğal ettiğinde bakmış, şeytan da de dermiş. Gününün öbür taraflarında kendisi benden korundu dermiş. Kurumundu benimle. Kaçırdım ve Allah dil vermenlerden yani ölen şeyden ölülerdir bu duayı Bu duayı, bana sıca bir şey yapalım. Eğüt'ün evet, dergazı, ağlama sığınırım. Ve bir de ilk ve onun Kerem sahibi, ona dağına sığınırım. keremli, asim, asametli dağına sığınırım. Ve su dağdini, kadim, ve onun tezediği saplamadığına sığınırım. Fikirden yine i Tâhre-i Radîm Taşlanmış, huzurlu, râb-ı ciddetler o olmuş şeklinde o aslında <gülüyor> Ya ibadet ahledir. Câhide gelip şeytan olur. Her şeyde namaz kıldırını şaşırtırmasın. Efendim, akşam o yerden okuduğu duaların manasında rahmet etmesin. Yaptığı denkliğe bir sesliğin efendim, manasında rahmet etmesin. Namazı şuurla kılsın diye onun böyle şeytandan uzak olması lazım. Onu bilgisayacağız. Böyle duayı böyle bir şey yapacağız. E, tam, adet, sen tabii evrakı sana gelebilir. Eğer bu durumdan ders olursa buyu bulduğu yere kadar kaçar. Gider. o sana vezne verir. Sen bundan namazı gücünle katı iki resept aldın. Resmen tavsiyenin bu onun tarafından. Abisinin var, bilmem ne. Takvimde bilmem veya şey namazdan çıkarken İki tane ekme kalacaktır, onu onu büyüyüp, bir çamaşır suyu istedik, onu da onu bir de var. Ağaçın da yapacak. Sen Kim bilmiyoruz? Bunlar da şeyden gelmiyoruz. Şeyden göre atın. Bir şeydir. Geçer veririz. Evrenin zamanında terbat eder. Onun Bir şeydir. Bir şeydir. Bir Bir Bir ve sonda olarak o yine şeyden de arkadaşlarım var da ediyorum bir değerlendiriyoruz. Devrult adamın bir incelemelerin yapılıyorlar. Böyle davran ederiz, sevgilimiz. Böyle dediğim zaman da Şeytan bu kadar rahat değil. Müjgül, müjgülün sağ zamanında da benim elimden korulduğu diye ne eder. Evet, bu yüzden benim sevgilim. Ya ne böyle gideriz bilmemek? Allah bu sebebiyle Allah'ın товарищи хайдите right,